قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد ما يسمى إسمندرله بالتعس بالسعودي بروم سعود سعود demek kişinin burunundan midesine bir şey ulaştırması demek. Hı. Hmm. باسل المغذي عن e, طريق الوريدي وأخذ المغذي عن طريق الوريدي. Hı. Hmm. E, طريق وريدي <coughs> <an, coughs> damar damarlardan besin almasıdır. Hı. Hmm. وحقن الدمي daimi eee ka kan, kan verilmesi. Eee oruçta kan fisaimi. Kan enjekte edilmesi. Kulu zâlika bunların hepsi yefside orucunu fesad ediyor, bozuyor. <gülüyor> çünkü o tazîkun lahu. Devam et. Di ennehu tagziyetun lahu çünkü bunu doyurur. <gülüyor> o muğaddize ne demek doyurucu olan besin değeri olan şeyler demek değil mi muğaddiz olan şey doyurucu olan besin değeri olan ilaçlar veya o da herhangi bir şey demek li'ennehu tagziyetun lehu yani ona kan verilmesi ona damar yoluyla besin değeri olan şeyler verilmesi bunlar nedir onu orucunu bozar niye çünkü onun için bu bir doyur yani doyurucu olan bir şeydir bir gıda gibidir onun için hm pemin bunlardan aidan aynı şekilde aqnus saimi bil ibri iğne yaptırmasıdır. Magziyeti elmugazziye elmugazziye besin iğnesi. Yine besin değeri olan, mesela bu vitamin <gülüyor> iğneleri gibi. Misal, yani kişiye besin değeri olan, kişiye güç verecek e, doyurucu olan iğneleri yaptırmasıdır. Lenne <gülüyor> çünkü o tequmun makame taami yemin yerine geçir evet. ve lelike bu yufsidus siyame orucu fesadlıyor. Ama el ibru gayri غير المغذيه iğne olup da ama doyurucu besin değeri olmayan yani mesela bazı her iğne değil mi Bir mesela antibiyotik iğnesi adamı doyurmaz mesela hı hmm. gelince fen fe bagı tüketilebilir say mı uğruğu için eyden aynı şekilde en ondan sakılması gereklidir muhafaza ten ale sehih koruyunun için hmm. veli <gülüyor> dağma yeribuka ila malayribuka şepeli olan bırak san şepel olmayan al evet ayak gibi ha erteler ile leyli gece erteler gece şimdi bu konuda e, mesela diyelim ki normalde bir şunu biliyoruz ki yeme ve içme noktasında kesin olan bir şey var. O da nedir? O da bir insanın yemek içmesi, yemek yemesi veya da su içmesidir. Öyle değil mi? Bu ikisinin olduğu yerde orucun bozulduğu noktasında problem yok. Lakin bir de şöyle bir problem var. Bazı maddeler var. Bunların kullanılması şuraya bakdaki ses yapmasını. Bazı maddeler var. E bunların kullanılması kişiye yemek yedirmek ve su içirmek gibi değildir ama sanki onların yerine geçer gibi. Mesela örneğin vitamin iğnesi vurması gibi. E kişinin damar yoluyla doyurucu ve da besin değeri olan e ilaç vurulması gibi kişinin. Bunlar normalde orucu bozar mı? Yoksa buna orucu bozmaz mı? Şimdi bunlar mesela diyelim ki şey sürme İşte efendim damla, adam diyelim ki burnuna damla damlattı mesela veyahut da gözüne damla damlattı veya mesela ağzına damla damlattı e mesela. bunlar konusunda hep şey var işte adam iğne vurdu, iğneyi damardan vurdu veyahut da işte iğnenin besin değeri var veya ota da besin değeri yok veya besin değeri olup olmadığında ihtilaf var. Bunlar hepsi işte kimisi iki üçü bozar diğer bir ikisi bozmaz, kimisi şu şu bozar kimisi bu bozar. Yağ sürmek mesela hani bazıları vücutlarını yağlıyorlar. Normalde deri yağ çeker. Öyle değil mi? Vücut o yağla beslenir mesela. Bu yağ, işte saça sürülen yağ veya vücuda sürülen gerek zeytinyağı olsun, gerek badem bademyağı olsun vesaire Orucu bozar mı bozmaz mı? allah Alem, racih olan bu meselede kişinin e, yediği veyahut da kişinin vücuduna aldığı şey eğer yeme ve içmenin manasına geçiyorsa, yeme ve içme yerine geçiyorsa ki bu sayıklarımızın da hiçbiri geçmez yeme ve içme makamına ne kan alma ne kan verme Kişide yeme içme makamına gelmez. Niye? Çünkü adam hastanede aylarca yatar mesela. Hastanede işte ona serumlar verilir hani bu yemek verilmez serum verilir. Adam serumu çıkarır çıkarmaz ilk istediği şey yemektir. Şayet o serum yemeğin yerine geçseydi, açlığı giderseydi mesela veya o vurulan vitamin ineleridir vesaire açlığı gideriyor olsaydı kişi daha yataktan kalkar kalkmaz ilk istediği şey yemek olmazdı. Öyle değil mi? Bu da ne gösterir? Bu da gösterir ki bu tip iğneler, bu tip seromların e, yemek yerine geçmediğini. Hah. Şu su kesin söylenmelidir. Oruçlu elinden geldiği kadar, zaruret olmadığı müddetçe bu tip şeylerden kaçınması gerekir. Bu tip şeylerden orucunu muhafaza etmesi o için karşılması gerekir. Niye? Çünkü Peygamberimiz diyor: "De ama yeribuke ila ma layribuke." Hasan'a diyor ki: "Sana şüpheli olan şeyleri bırak." Seni şüpheli ol, sana şüpheli olmayan şeylere git diyor. الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُورٌ مُجْتَبِهَاتٌ Halal açıktır, haram açıktır. Onların arasında ne vardır? Şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüphelerden kaçınırsa ne olur? Kendi dinini ve arzını korumuş olur. Kim de bunların etrafında dönerse neye benzer? Aynı meliğin etrafını çevirdiği şeyin etrafında gezene benzer ki onun içine düşmesi nedir? Muhtemeldir. Ondan dolayı ne diyoruz? Tamam diyoruz bu... Kişinin bunlardan kaçınması elinden geldiği kadar, bu eftal olandır, doğru olandır. Lakin orucu bozar, bu apayrı bir şey değil mi? Hani eftal olanla haram olan ayrı şeydir, eftal olanla farz olan ayrı şeydir. Güzeldir elbette, bundan kaçınmak gerekir. Ama orucu bozar mı? Hayır orucu bozmaz. Niye orucu bozmaz? Çünkü bu ne yemek manasınadır, ne de içmek manasınadır. Ama diyelim adam mesela madmada, ağzına su aldı, su çalkaladı. Suyu çalkalamak bir nebce suçsuzluğu gideriyor, öyle değil mi? Ama su, su ağzına su alıp, su çalkalamak nehyedilmiş mi? Hayır nehyedilmemiş. Kişi aşırı kaçmadığı müddetçe nehyedilmemiş. Neyi nehyediyor Peygamber? وَبَالِغْ fil الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ سَائِمًا Yani mesela burnuna su çekerken diyor, şey yap, çok aşırı şekilde çek, diye o verdiğin suyu çek, ancak diyor oruçlu olursan bu şekil mübalağa yapma, çok çok çekme. Niye? Çünkü burnundan çok çektiği zaman mideye direk burnundan boğaza, boğazdan mideye gitme ihtimali var. Yani ha ağızdan almış ha buradan direk mideye gitmiş. Bak bunu ne ediyor Peygamberimiz? Ha bu ilaçlardan, mesela diyelim ki aynı diyen yani bir şey çıktı, onu vurdun mu aynı yani şey oluyorsun, iki gün bu askerlere vuruyorlar ya mesela. Bazı iğneler var yanlarında, işte vurdukları zaman bir gün iki gün yemek, yemek ihtiyacı hissetmiyorlar. Ha bunun orucu bozduğunda kesin problem yok çünkü bu insanı tok tutuyor yani insanın açlığını gideriyor. Ama diğer bu kalan piyasadaki normal iğnelerdir, besin değeri var diye e, bu orucu bozar olmaz. Ne olması lazım? Yahillu محل الطعام olması lazım. Yani yiyeceğin yerine geçmesi lazım. Yahillu mahalle şarap içeceğin neyine geçmesi lazım? İçeceğin yerine geçmesi lazım. Bunun dışında kalanlar kullanmamak efdaldir. Lakin orucu ne yapmaz? Lakin orucu bozmaz. Bozar diyebilmemiz için ne getirmemiz lazım? E, açık delil getirmemiz lazım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Damardan kan alma. Damardan kan alma. Evet. <gülüyor> Hecamet ne? Hacamatı biliyor değil mi herkes? Bilmeyen var mı hacamatın ne olduğunu? Yok, tamam. Ufzah bin demin, kanun çekilmesi. Hmm. Liyeteberru'a, faydalanması için bih. Yok. E, e, Yeteberra'a <gülüyor> bihi, onu yapması için? Onu e, sadaka olarak vermesi için. E. <gülüyor> <gülüyor> Liyis'afi meridin, bir hastayı kurtarma niyetiyle. Değil mi? Bir hastayı kurtarmak için o kanu teberru' etmesi. Yani vermesi. Evet. Kan bağışlama yani. Fe yufdiru bi zelike kullihi, Allah nefsile iftar edayom. Evet. Amma ihracu demin kalilin, az kanın çıkmasına gelince kelleli yustahracu'l tahlili faaliyet hmm. tahlil için uh, alınan kan gibi hı hmm. bu la yu'aththiru ala siyami, orucu <gülüyor> yapmaz. Ve keda, aynı şekilde huluc'u dem kanın çıkması, ihtiyari, ihti yani olmadan, kendi çıkması cürhin, bi ghayri uh, isteği olmadan kendisi olmadan kan çıkması av ya tabii ihtiyari bi rafi burun kanaması hmm. yaralanması av Al-Sinni dinin sripsinin çekilmesi. Fahada bu laigrafil alayl-siyami oruca etki yapmaz. Oruca etki yapmaz. Şimdi normalde e, hacamat, işte kan aldırma veyahut da kan verme vesaire Burada bayağı bir kan insanın vücudundan gidiyor. Peki bu orucu bozar mı, orucu bozmaz mı? Şimdi bu konuda iki tane hadis var. Bunlardan birincisi, sünenlerde geçen افتر الحاجم والمهجم Kanı alan da, aldıran da, ne yapan? Yani hacamat yaparken kanı alan da, aldıran da nedir? İftar etmiştir, orucu yemiştir diye. Aynı şekilde Bukhari'de İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis var. İhtecemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve huve saimun. Peygamberimiz hacamat yaptı ve oruçluydu. Şimdi bak dikkat et ne oldu iki tane birbirine? Zahiren zıt gibi görünen hadis çıktı ortaya. Bir, kanı aldıran da, kanı alan da, orucu ne yapmıştır? Bozmuştur. Bu nerede geçiyor? Sünnelerde geçiyor. Ebu Davud Tirmizi vesaire. Bir de İmam Buhari ne rivayet etti bir hadis var. O da ne? İhtejemennabiyyu ve huve Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz hacamat yaptı. Yani kan aldırdı ve aynı zamanda neydi? Oruçluydu. Şimdi biz ne demiştik? Hatırlıyorsanız, bu Meram'ı anlatırken iki tane birbirine zıt gibi görünen hadis. Peygambere hadislerinde zıtlık yoktur. Bize zıt geliyordur. İki tane birbirine zıt gibi görünen hadis varsa bunlarda izlenen bir yol var. Öyle değil mi? Neydi o yol? Kim söyleyecek? Hı. Bir cem gideriz. Eğer evet. Olmak mümkünse tutarız. Olmazsa bakırız, biri birine sıkmış <gülüyor> mı? Evet. Nesil ne ne şartı da birin, birinin sonrasında geldiği kesin olacak. Birine cem etmeye ikan olmayacak. Evet. Ondan sonra tercih yapacağız. Evet. O da tercihi. Bakrıcaya göre, Rabi'ye göre değişiyor. Tamam. Yani herkesin yanındaki tercih şeyi değişebilir. Kimi ravi'nin hıfzının kuvvetini alır, kimi ravi'nin fakih oluşunu, oluşuyla tercih eder, kimisi daha çok kişinin rivayet etmesiyle tercih eder, kimi Bukhari'de olmasıyla tercih eder. Öyle değil mi? Evet. Eğer yani bu da olmasa, tavuk yani edelim. İkisiyle de amel etmeyiz değil mi? Daha genel, o konuyla ilgili daha genel naslara başvuruyoruz. Şimdi burada ne yapmışlar? İki tane bir bin gibi görünen hadis var değil mi? Bir grup alim demiş ki, İmam Ahmet'in mezhebi de buna dair اَفْتَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ hadisi صَحِيْهِ Yani Ebu Davut'la da, Tirmic'de olan sayh, Bukhari'de olan e, peygamberimiz e, şeyken oruçluyken e, hacamat yaptı hadisi zayıf. Tabi şimdi böyle deyince otomatikmen ne oldu? Zayıf olan düştü, sayh olan hangisi? Sayh olan kan alan da aldıran da iftar etmiştir oldu. Öyle değil mi? O ne olacak? Onlar diyecek ki kim kan aldırırsa orucu bozdur. Yazar hangi mezheptendi? Hanbeli. ozan zaman İmam Ahmet'in mezhebinden. ozan yazar da otomatikmen ne diyecek? Oruç bozdur diyecek. Ama tabi dediği doğruysa bu oruç. Yani gerçekten İmam Bukhari'deki hadis zayıf. İmam işte Ahmet'teki hadis ve Ebu Davud ve Tirmiz'deki hadis. E sahihse bu dediği olur. Bazıları da demişler ki bu mezhebe müntesip olan, bu görüşü savunanlar Demişler iftar el hajimu vel mahjumu hadisi ihtiyacım en nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve o nesx etmiş. Tamam? Gene şimdi ne oldu? Feyabe oruçluyken kan aldırdı veya utahta da işte, hacamat yaptı hadisin nesx men olduğu için hükmü kalktı. Otomatik neyin hükmü kaldı ortada? Sadece e, kan alan da aldıran da ne olmuştur? İftar etmiştir hadisi kaldı ve böylece O zaman ne diyeceğiz? Bu görüşe göre, bu mezhebe göre diyeceğiz ki kan alan da, kanı aldıran da ne yapmıştır? Kan alan da, kanı aldıran da orucu bozulmuştur. Cumhur ulemaya göre ise peki biz ne demiştik? Nesih kesin olacak. Biz bu hadislerin hangisinin önce, hangisinin sonra söylendiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman biz ne yapamayız? Bu bunun neshetmiştir diyemeyiz. Cumhur ulema da demiş ki hayır demişler. Öyle değil demişler. Eee Buhari'deki hadis sayesinde demişler. Bu hadisle de sayettir demişler. Yani iki tane hadisle nedir? İki tane hadisle sayettir. Peki o zaman ne yapacağız? Ya bunların arasını cem edeceğiz. Eğer ikisi de sayysa veyahut da ne yapar? Veyahut da birbirini nesheder eder diyeceğiz. Bazı cumhur ulema demiş ki Buhari'deki hadis bu hadisi neshetmiş. Bu kabul edilir mi? Edilmez. Çünkü hangisinin önce, hangisinin sona geldiğini biz bilmiyoruz. Ne birinci grubun nesheddası geçerli? ne ikinci grubun neshiddiası geçerli. Neden dolayı? Çünkü ikisinin de neyi var? İkisinin de ihtimali var. Öyle de mi? Onun için ihtimal olan yerde ne olmaz? İstidlal olmaz. Kimse delil alamaz. Ne demişler? Buradaki nehi demişler. İkinci bir görüş sunmuşlar. Demişler ki bu Ebu Davud'la Tirmiz'deki hadis zayıf. Bu diğer hadis sayı. E otomatikmen ne oldu şimdi? Bunun hükmü düştü zaten. Kan aldırmakta problem yok. Çünkü Peygamber oruşken zaten kan aldırmış emmahiyetine geldi Ama Allahu Alem en e, racih olan ne? Bu ikisinin arasını cem etmek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın buradaki nehyinde bir illet var mutlaka dememiz lazım. Kendi nehyettiği bir şey yapmışsa demek ki nehyettiğini özel bir sebepten dolayı yapmış. Öyle mi? Kendi nehyettiği bir şey yapmışsa demek ki nehyettiğini özel bir sebepten dolayı yapmış. Sahabe de bunu söylemiş zaten. Mesela bir tane sahabe diyor ki peygamber aleyhissalatu vesselam bunun nehyetti ama haram kılmadı bak nehyetti ama haram kılmadı sahabesini düşündüğü için imam buhari'de enes bin maliye soruluyor siz kan aldırmayı kerih görür müydünüz peygamberimizin döneminde hayır diyor ama zayıflığa sebep verecek olursa o zaman kerih görürdük İnsan vücudundan kan aldırdığı zaman ne olur? Beden zayıflar. Kan verdiyseniz fark etmişsiniz. O bir belli bir süre insanda bir zayıflama söz konusu olur. Çünkü niye? Vücuttan kan çıkmış. Öyle değil mi? E normalde biz ne demiştik? Mesela seferde dahi eğer bir zayıflığa sebep olacaksa Resulullah oruç tutmamalarını onlardan istemiş. Kan aldırmakta da kişinin zayıf olmasına, orucun kendine zor gelmesine sebebiyet verecekse Peygamber bundan dolayı nehyetmiş olabilir. Ama ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki bu konuda iki tane hadis var. Bir grup ulema İmam Ahmet ve onun yolunu takip edenler kan alan şeyi, kan vücuttan çıktı mı, verildi mi? Yani ister hacamatla, ister kan vermeyle oruç bozulur demişler. Cumhur ulema ise hayır oruç bozulmaz. Çünkü Peygamberimiz oruç, oruçluyken hacamat yaptırmıştır. ve Demişler, racih olan nedir? Racih olan orucun bozulmamasıdır. Peki niye Peygamberimiz o zaman Kan verilenin işte hacamat yapan orucu bozulmuş demiştir. Bunun bir illeti vardır, bunun bir sebebi vardır. O da nedir? O da kişinin vücudunu zayıflayıp oruç noktasında sıkıntıya düşme yönüdür. Tamam mı? Ama Peygamberimizin kendi fiiliyle açığa çıkmıştır ki ve sahabenin de bu hadisten anladığıyla açığa çıkmıştır ki kan vermenin orucu bozmayla bir alakası yok. Lakin orucu bozmaya sebep olabilir. Yani kişi zayıflar, oruç insana ağır gelir ve insan ne yapar? İnsan tutar. E, oruçunu yiyebilir. Anlaşıldı mı buraya kadar? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Evet, devam edelim. 5. Gamiy al-muftiratati iftara'tü'l-enlerde et-taqayyü ve huwa çıkarmayı istemektir. Ma fil mi'l ma fil çıkarmayı istemektir. İmtaami yemek ev şerab içecek at-tarif fi'l-fem Azi bir isteyerek, yani bilerekten e, yemek ve içmeyi middeden çıkarmaktır. E, Yemevi suyu middeden çıkarmaktır. فَاذَبُ يُفْتِرُوا بِهِ السَّائِمُهِ Oruçlu bir şeyden olmuş olur? İftar etmiş olur. اَمَّا اِذَا غَلَبُهُ O zaman yuftiri olmaz değil mi? فَاذَا يَفْتِرُوا بِهِ السَّائِمُهِ Olur. اَمَّا اِذَا غَلَبُهُ قَيْءُهِ Ancak şey Osman ona galip gelirse baharace bidun ihtiyarihi istemeden çıkarsa fele yu'a'theru etki etmez ala siyamihi orijinal etki etmez. Ni kavli Men darahu qay'u kim istemeden kusarsa. Devam et tam oku. Feleysa aleyhi Kime kusmak galip gelirse tamam mı yani insan diyelim ki kusmak istemiyor kendi istemiyor ama dayanamadı elinden gelmedi yani kusmak onun ona galip geldi kustu. Feleysa alay qadaun onun üzerinde kaza yoktur. Ve men isteqa amden kim de kendi isteğiyle isteyerek amden kasten kusarsa feliyqdi orucunu kaza etsin. Şimdi bazen vardır insan kusmak istemez elinde değildir kusar. Bazen de vardır insan kasten kusar. Öyle değil mi? Kendisi kusmak ister ve kusar. İşte peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki kim ki kusmak kendi elinde olmasa ona galip gelirse bunun orucu kaza etmesine gerek yoktur. Niye? Çünkü orucu bozmasında kendi şeyi yoktur. Kendi etkisi yoktur. Yani kusmak fıtratta olan bir e, ameliye ona galip gelmiştir. Öyle değil mi? Unutmak gibi mesela. Ama kim de kendisi amden, kasten kusarsa o orucunu kaza etsin. Buradan da neyi anlıyoruz? Kasten kusmak orucu yapandır? Orucu bozan unsurlardandır. Lakin insanın elinde olmadan Ee, insan kusarsa bunun orucunu bozmasına gerek yoktur. Yani orucunu devam ettirebilir. Ve ma'na zerahu bu manası ey haraca bir donyi istemeden çıkmasıdır, kusmasıdır. Ve ma'na sözü onun sözünün manası. Bu sözün manası ey tammeda qay'an kasten kusmasıdır. Hı. gereklidir. Anı tecenneb es-sâimu uruşunun e, sakuması gereklidir. El iktihale sürmeden. sürmeden. ve mudâvet ve, muda, ve, ve gözleri iki gözü tedavi etmekten bi katratin damlayla. Eb bi gayriha ya da ala siyamihî <gülüyor> <gülüyor> Orucuna, ne için? Orucunu <gülüyor> muhafaza etmek için. Değil mi? Şimdi o zaman e, burada başta da söylemiştik. Mesela diyelim ki adam gözüne damla damlattı veyahut da diyelim ki adam gözüne sürme çekti. Bunun nehyeden hiçbir şey yok. Bunun nehyeden hiçbir delil yok. Sürme ile ilgili bir hadis var. O da şiddetli ve zayıf olan bir hadis. Bunların nehyeden bir şey yok. Hangi kişi şüpheli şeylerden kaçınmak, e, tam kamil bir oruç tutmak istiyorsa Bunlardan kaçınabilir. Ama buna orucu bozar mı? Hayır, buna orucunu yapmaz. Orucu bozmaz. Ne göze damlatılan damla ne de göze sürülen sürme. Evet. Ve la yubalihu fi'l-istinsahi ve'l-istinsahi. İstinşat da madenada ashripimü sey edilir. <gülüyor> Diye ne o çünkü o ربما zaman ila cufi karnına. Hazreti sallallahu aleyhi istinšaqta aşırı git. En Ancak oruçta oruçta bu aruç. Evet. Bu hadis kimin hadisiydi? Lakit ibni Sabura. Değil mi? Ne izledi peygamber? Asbiqul vudu'a ve kallil bayna l -asabi ve baliq fil istinšaq illa en tekoona sa'imen. Abdest aldığında abdesini güzel al. Parmakların arasını khilalle. Yani parmakların arasını şöyle güzelce khilalle. Ve ne yap? Ve diyordu ki Mübalağa et. Nerede mübalağa et? İstinşakta. Yani burnuna su çekerken mübalağa et. Çok şaşır. İlla entekûne sa'ime. Ancak eğer oruçlu olursan mübalağa etme. Niye? Çünkü oruçlu bir insan burnuna suyu çok fazla çekerse burnundan boğazına boğazını ıslatıp midesine inme neyi var? Midesine inme tehlikesi söz konusu. Ama bunun dışında kişi istinşakı ne yapabilir? Yapabilir. Bu da kolunun başta dediğimiz şey. Yani eğer bu sonradan ekstra alınan şeyler işte iğnedir, damladır vesaire bunun gibi gerçekten insanın vücudundaki susuzluğu giderdiği kesin veyahut da işte insanın yemek mahalline geçip insanı doyurduğu kesin olursa bunların orucu bozduğu söylenebilir. Ama bunun dışında kalan acabalığı şeyler orucu ne yapmaz? Orucu bozmaz. Evet. وَاسْسِوَيَكُوْ مِسْبَقْ لَيْوَانْسِيَانِ الْسِيَامِ Oruca etkik yapmaz. بَلْ بِلَكِسْ قَوَى مُسْتَحَبُ و مراد وبن في رغبه التمرد لصائمي ورسوع وغيره و هندسine Evet. Fi awalin nahari gündüz vaktiinde ve ahiri ve sunu al-sahih Evet. Şimdi Ahmet e, neydi bu oruçlu e, misvak kullanabilir kullanamaz diyenler var mıydı? Oruçlu misvak kullanamaz. Kim diyordu? emre. Bu şartlar diyorlardı Hı. ki ona şart getiriyor. Öyle kadar kullanabilir? Öyle kadar kullanabilir? Mekruh'tur diyorlardı, diyorlardı Niye? Çünkü şu iki tane demine getiriyorlardı. Bir diğeri ki misafatin az kokusu Cennette e, Allah'ın Allah yanında mis kokusu var. Mide, midesinden gelen koku Allah katında <gülüyor> miskten daha Güzeldir. güzeldi. İki. E, bunu işte misvakladığınız zaman bu koku gider. Peki e, e, bu doğru oldu. muydu? Doğru çünkü bu az kokusuyla alakası değil mideden gelen. Evet. etkisiydi. İkincisi de şuydu. Zayıf hadise deniyorlardı. Hı. O da işte öğrene kadar misvaklayın, ondan sonra misvaklamayın. E o da neydi? O da zayıf olan bir hadisti. Evet, o zaman e, ne diyoruz? Diyoruz ki misvak oruçlu için de oruçlu olmayan için de her zaman ne yapılabilir? Her zaman kullanılabilir. Bunda ne yoktur? Bunda bir beyiş söz konusu değildir. E, lakin e, şunu söyleyeyim, peki fırça kullanabilir mi bir insan oruçluyken diş fırçası? Abi, misvak kullanmamızdaki amaç diş temizliği. Yani, diş temizliği tamam, peki macunla fırçayı kullanabilir mi? 3. bir soru. Şimdi macunların bazısında işte meyveli, tatlı, işte şunlu, bunlu oluyor ya bir tat bırakıyor insanın ağzına. Orucu bozmaz. Lakin bundan dolayı kullanmamak heptaldir. Yani bir tat olduğundan dolayı şeyde macunda kullanmamak heptaldir. Her şeyi macununun. Yani ama orucu bozmaz tabi. Tabi içeri gitmemek kaydıyla, yani yutulmamak kaydıyla ama fırçayı boş kullanmakta bir beis nedir? Bir beis yoktur. Evet. <gülüyor> Hâkeza bunun gibi yani insanın elinde olmadan, insanın yutu <gülüyor> veyahut da insanın boğazına gittiği duman, mesela eksoz dumanı, sigara dumanı vesaire diyelim ki bir bir sigara içmiş, sen de oradan geçtin, senin içine gitti mesela o, insan bunlardan ne değildir? İnsan bunlardan sorumlu değildir ve bunlar insanın neyini? Bunlar insanın orucunu bozmaz. Veyahut da diyelim ki, akşam yenilen yemek insanın dişinin arasında kaldı. İşte buğday tanesinden büyük olursa bozar, buğday tanesinden küçük olursa bozmaz falan, bu tip şeyler ne? Bu tip şeyler delile dayalı şeyler değil. Yani insanın ağzında kalmış olan bir şey insan yemek kastıyla yutmadığı müddetçe insanın orucunu ne yapmaz? insanın orucunu bozmaz. Tükürük gibi mesela. İnsan tükürünü de yutuyor ama tükürük ne yapmıyor? Tükürük insanın orucunu bozmuyor. Hakkese insanın ağzında kalan yani su gibi su niyeti nedir? İşte orucu bozar dememiş kimse. Hakkese insanın ağzında kalan küçük kırıntılar da yemek gibidir. İşte orucu bozar. Bu ne değildir olmaz ama insan onu ben hani yemek niyetine şöyle bir yiyeyim düşüncesiyle yutarsa o ayrı zaten. Evet. وَيَجِبُوا عَلَيْسْتَٰي مِي Oruç için oruşa vaciptir. İçkine bu kezibin yalandan sakınması gıybetin gıybetten ve şetmin sakınması vaciptir oruçun üzerine. Ve in sabbehu ahadun Ve in sabbehu ahadun eğer ona birisi verse ve oruç setemehu ve ona küfrederse fel yehud şöyle desin Ben oruçluyum. Hadisi söyledik değil mi? Sizden biri oruçlu olduğu günde ne yapmasın sizden birine biri sövdüğü zaman desin ki ben neyim ben oruçluyum evet senin de ba'dennase bazı insanlar kad yasulu helu yeshulu ona kolay gelir aleyhi onun üzerine terkut-taami ve şerabe orucu yemeği ve içmeyi terk etmek ona bazı insanlara kolay gelebilir ve lakin la yeshulu aleyhi terku ma i'tadehu ve lakin la aleyhi ona kolay gelmez terku terk etmesi ma o şeyi ki i'tadehu ona alışmıştır minel ekvali vel afali alıştığı söz ve fiilleri terk etmesi ona kolay gelmez el eti kötü olan söz ve fiilleri ve lihaza bundan dolayı qala ba'du selefi bazı selef dedi ki ehvenu siyami orucun en kolayı terku taami ve şarabi yemeği ve içmeyi terk etmektir orucun en kolay olanı yemeği ve peki orucun en zoru nedir kişinin dilinin kişinin kalbinin, kişinin organlarının ne yapmasıdır? Oruç tutmasıdır. Evet. el Allah'tan korkması, Allah'tan sakınması ve Değil mi? azamete Rabbi, Rabbinin azametini hissetmesi. وَاتْتِلَاعَهُ عَلَيْهِ Ve onu gördüğünü, ona ittila' ettiğini, bilmesi فِي كُلِّ حِنٍ Her zamanda ve ala kulli halin ve her hal üzerine Rabbin onu bildiği, Rabbin ona ittila' ettiği, ve Rabbinin büyüklüğünü hissetmesi, şuur etmesi gerekir. فَيُحَافِذُ فَيُحَافِذُ قُرُرْ عَلَى سِيَامِهِ Orucunu مِنَ Mufesadicilerden vel munqisati bozanlardan Munqidat olsaydı bozanlardan olurdu, değil mi? Munkisat eksilticilerden Değil mi? Eksilticilerden Liyakune olması için siyame orucu safihan orucunu olabilmesi için O <gülüyor> yan bagi bisayimi orucu için gereklidir en yeşte gale en yeşte gale yeşte gale yeşte en yeštaq ile mešgul olması bi zikri ile ve tilavetil kur'anî Kuran'u okumak ile ve iktari min nevafili na'fidele, çok na'fide yapmakla mešgul olması gerekidir fakat kame selefu selef, izah samu oruçlu odlar zaman celesu fil mesa, mesajdi neşikte oturulardı ve kalu, ve zezeki orinomuzu muhafaza ettik ve وَلَا نَغْتَبُوا أَحَدًا Gıybet yapmayız. Hiç kimsenin gıybetini yapmayız. İhtaba gıybet yaptı. Nogtabu gıybet yapmayız. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve dedi ki من لم يدع قبل الزورi kim kütüstü bırakmazsa, yalan bırakmazsa, ki, bırakmazsa Yalan sözü Yalan sözü bırakmazsa وَالْعَمَلَ بِهِ Onunla ameli bırakmazsa Faresillah Allah'ın hiçbir yoktur. Hacette fi en yed'a taamehu ve yemesini ve işmesini tekelmesine Allah'a ihtiyacı yoktur. Evet. Ve zalike bu yennehu çünkü la yetimmu. Tamamlamaz takarrubi ilallah'e. Allahu Allahu Teala kasma. Niyet takarrubi. Orada yanlış yazmış diye sen niye yanlış okuyorsun? He. La yetimmu. Tamamlanmaz. Ne tamamlanmaz? التقرب تقرب تمام olmaz yakınlaşmak ilallah'a Allah'a biter ki hazi şehavatı mübahati bu mübah şehvetle takip etmekle Allah'a yaklaşmak tamam olmaz fi gayri hal fi gayri oruç hali dışında <gülüyor> oruç halinin dışında إلا bazı aşamalar ile buna biter ki mahrem Allahu aleyhi Allah'ın haram kıldığını terk etmekle yaklaşır yaklaşılır evet <gülüyor> Herhalde mineral kezbi ve zulmü yalandan zulümden <gülüyor> ve <gülüyor> ulduvani <gülüyor> başkalarının hakkına geçmekten alannas insanlara fidi maihim ve amvalhim ve çünkü diyor normalde insanın yemeğini içmesini terk etmesi bile insan normal zamanda Allah'a yaklaşmaz. Normal zamanda neyle insan Allah'a yaklaşır? İnsan Allah'a onu haram kıldığı yalan, zulüm, hakka geçme, insanların mallarında, kanlarında, arzlarında onlara tecavüz etme vesaire bunları terk etmekle insan Allah'a yaklaşır. Oruç halinde bu daha evladır. Öyle değil mi? Normal zamanda insan bunlarla Allah'a yaklaşıyorsa bunları terk etmekle ne? Oruç halinde bu daha nedir? Bu daha evladır. Evet. Rûye. Bir rûye demişse bu ne demektir? Burada bir zayıflık var demektir. Buna tut tamrid diyoruz. Tamam mı? Zayıflık sigası. Şayet mesela dese ki Rava dese bu demektir ki nedir? Bu demektir ki Burada bir sıhhat söz konusu. Ama Ru'ye an Ebu Hureyre Ebu Hureyre'den rivayet edildiği zaman demek ki bu nakilde ne var? Bu nakilde bir zayıflık söz konusu. Ondan dolayı <gülüyor> Ru'ye demiş. Evet. Ru'ye an Ebu Hureyre'ten merfu'an. Merfu' Bir Müslümanın gıybetini yapmayıp ona eziyet etmediği müddetçe oruçlu nedir? Oruçlu şeydedir. İbadettedir. <gülüyor> Men zalle. <gülüyor> Men zalle. <gülüyor> oruç tutmamıştır. Men zalle. Kim ki ye'ekulu. Zalle demek devam manasına değil mi? Zalle. Devam etmek. Men zalle ye'ekulu luhumennas. İnsanların etlerini yemeye devam eden oruç tutmamıştır. Kasıt. Yani gıybet yapan. Hani Allah diyor ya, siz birbirinizin etini yemekten hoşlanır mısınız diye, gıybetin karşılığı olaraktan. O da diyor ki kim e, insanların etlerini yemeye devam ederse o oruç tutmamıştır. Evet. فَالْصَائِمُ اَوْرُشْتُ يَتْرُكُوا اَشْيَاءَ Eşyaları terk ediyor. كَانَتْ مُبَاحَةً مُبَاحَةً مُبَاحْلًا فِي غَيْرِ حَلَتْ إِسْيَامِ Oruç halin dışında mübah olan şeyleri terk ediyor. فَمِنْ بَابٍ اَوْلَ اَنْ اَوْلَ بَابْتًا en yetruka eşyaya, eşyaları terk etmesi elle tu ki la tahillu lehum, ona helal değildir. fi cemiyal ehvali herhalde ona helal olmayan eşyaları terk etmesi gerektidir. Daha evladır <gülüyor> Daha evladir. liyekune olması için fi idadi s-saimine haqqan. oruç tutanların zümresinden olması için. Yani sen diyor zaten oruç tuttuğun zaman, sana normalde mübah olan şeyleri terk ediyorsun. Yani eşinle beraber olma, yemek yeme oruç tutma eğer sana mübah olanları terk ediyorsan <gülüyor> sana her halükarda haram olanları terk etmen nedir? Daha evladır. Bu son bölümde neyi anlattı? Bu son bölümde bize bizim o oruç babının girişinde anlattığımız şey aslında anlattı. O da nedir? Yani orucun sadece bir takım yiyeceklerden ve içeceklerden insanın kendini men etmesi değil, aslında insanın dilini, kalbini, nefsini Allah Azze ve Celle'nin haram kıldıklarında ne yapmasıdır nehy Çünkü oruç, oruçtaki en baliğ hikmetlerden biri nedir? Kişinin nefsini terbiye etmeyi öğrenmesidir. Kişinin nefsinin isteklerine gem vurmayı öğrenmesidir. Kişinin Allah için hayatta en zaruri ihtiyaç duyduğu şeyleri terk etmeyi öğrenmesidir. Öyle değil mi? E kişi eğer oruçluyken Allah Azze ve Celle'nin tüm şeriatlarda haram kıldığı şeyleri yapıyorsa gıybettir, yalan söylemedir, işte başkalarını kandırmaktır, milletin hakkına geçmektir. Orucun meşru kılınmasındaki hikmete muhalefet ediyor demektir. Öyle değil mi? Orucun meşru kılınmasındaki hikmetlerden birine kişi muhalefet ediyor demektir. Ondan dolayı zahiri olup, orucun şartlarından olan şeylere dikkat etmemiz gerektiği gibi, batınî olup, yani ahlaka ve amele taalluk eden noktalarda da oruç için gerekli olan şeylere ne yapmamız lazım? Oruç için gerekli olan şeylere dikkat etmemiz lazım. Aksi halde zahir olarak oruç tutmuş, lakin Allah'ın yanında hiçbir mana ifade etmeyen bir açlığı amel olarak Allah katına gönderenlerden olmuş oluruz. Zaten Peygamberimiz açıkça diyor, kimse Allah'ın kimsenin yiyeceğini ve içeceğini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Ne kimse yemek yerken bu Allah'a bir fayda sağlıyor, ne kimse yemek yemediğinde bu Allah'a zarar veriyor, öyle değil mi? Allah'ın böyle bir ihtiyacı söz konusu değil. Bu bizim kendimiz için. Olan bir şey. Madem bu bizim kendimiz içinse, bundaki hikmet bizim kendimizi terbiye etmemizse o zaman ne yapmamız lazım? O zaman oruçluyken özellikle gıybettir, zulümdür, yalandır, boş işlerle uğraşmaktır. Bunları terk edip zikirdir, emri bil maruftur, hayırdır, Kur'an okumaktır vesaire. Bunlarla vaktimizi ne yapmamız lazım? Bunlarla vaktimizi imar etmemiz lazım. Mesela sahabe peygamber aleyhissalatu vesselamın sürekli hayra, E, hayır yaptığını lakin Ramazan geldiği zaman peygamberin hayırda salı verilmiş rüzgar gibi olduğunu söylüyor. Yani nasıl kendi rüzgarı bıraktığında her tarafa değer, her tarafa yayılır. Peygamberimiz de diyor İbn Abbas Ramazanda kerrih il-mursale yani böyle bırakılmış giden, uçan, esen rüzgar gibiydi diyor hayır konusunda. Kur'an'ı mesela peygamberimiz normalde okuyor. Ama Ramazan'da Kur'an'ı defalarca mesela peygamberimiz okuyor. İmam Ebu Hanife mesela normalde Kur'an-ı Kerim'i sürekli okuyor. Lakin Ramazan'da 60 hatim yaptığına dair rivayetler var. Yani günde iki tane hatim hiç ara vermeden Kur'an okuyan, Kur'an okuduğuna dair rivayetler var. Yani Ramazan ayı nedir? Amel ayıdır. Ramazan ayı nedir? Allah'a Azze ve Celle'ye yaklaşma ayıdır. Şeytanların zincire vurulduğu aydır. Ondan dolayı oruçlunun özellikle bunlara ne yapması lazım? Bunlara dikkat etmesi lazım. Bununla beraber e, çokça sorulan bir soruyu da burada soralım ve konumuzu kapatalım, dersimizi bitirelim. O sorumuz da ne? O sorumuz da şu, e, kadın yemek yaparken, yemeğin tuzunu vesaire bakabilir mi tadına? Yani diyelim ki kadın oruçlu ama yemek yapıyor akşama, onun tadı olmuş mu olmamış mı diye kadın şey yapabilir mi? Onun tadına bakabilir mi? Var mı söyleyecek onu Yok mu? Nomadi, olarak, e. Var değil mi? Yapıyorlar. Normalde bu konuda bir delil yok. Lakin İbn-i Abbas'ın fetvası var. Yani diyor eğer bir kadının veyahut da kadın demiyor da insanın diyor boğazından içeri gitmediği müddetçe e, tuzun veyahut da silkenin tadına bakmasına bir beis yoktur diye. Hani boğaza aşağı gitmediği için bazıları da işte kadının e, nasıl gibi madmada abdeste zaruret olduğundan dolayı yapılabiliyor. Ağza alınıp su bırakılabiliyor. Hakkese işte yemeğin tadına bakmak da kadın için zarurettir. Çünkü yaptığı yemek kıvamında mıdır, değil midir, olmuş mudur, olmamış mıdır? Boğazından içeri gitmemek, yutmamak kaydıyla kadını ağzını alıp onun yemeğin tadına bakmasında İbni Abbas'ın da fetvasına dayanaraktan bir beys olmadığını söylüyorlar. Ve seleften bazıları ne yapmışlar? Mesela seleften bazıları musannaflarda geçiyor. İşte eee Hasan-ı Basri'nin ağzında yemeği, çiğneyip çiğneyip çocuğun ağzına koyduğunu mesela oruçken. Yani çocuk hani lokmayı yemiyor ya ağzında çiğneyip çocuğun ağzına koyarken yutmadan ağzında lokmayı çiğneyip çiğneyip çocuğun ağzına koyduğuna dair, sonra o yemeği tükürdüğüne dair rivayetler var. Bu, bu kadının tabi bunu yapmaması, yani yemeğin tadına bakmaması evladır, eftal olandır. Lakin yutmamak kaydıyla Kadının yemeğin tadına bakmasında da i̇bn Abbas'ın fetvasına dayanarak bir beis olmadığı söylenmiş. Sorusu olan var mı? Ama bu kadına ilgili işte kolesinden, her kolesi çok şiddetli, işte şey, dövme durumu olur, dönüş, bu yüzden yemeğe kadına bakabilir diye bir ahireti var mı? Yani böyle, tabii mesela diyelim ki kadın eğer evinde huzursuzluk çıkacak, işte adam kadını dövecek vesaire bunda artık bir, yani bir mekruk olsaydı bile o mekruhiyet Hani kadının dayak yeme tehlikesi söz konusu olduğundan e, dolayı. Ama yok normalde zaten kadının, i̇bn yani Abbas mutlak söylüyor, yani bunda bir beyiş yoktur diyor yani. O belki bizim toplumun sonradan Hani düşünüp de e, eklediği bir şey olabilir. Bilmiyorum ben öyle bir şey bilmiyorum da. Yalnız bu normalde böyle, hani yasak olmuş olsaydı bile, senin bu dediğin olduğunda zaten bu gene olurdu. Yani velev yasaklanmış olsaydı bile kadın için bu ruhsat olurdu. Yani kesin kocasından dayak yiyeceği kesin olmuş olsaydı kadın için gene bu bir ruhsat olurdu. Ama bu normalde bizim konuştuğumuz normal haller için geçerli olan bir şey. Evet başka sorusu olan var mı? Yok. <gülüyor>